Elhamdülillahi Rabbil 'Alamin. Ve alaqibetül Mutaqin. Ve salat ve selamü 'ala siedina ve nabiyna ve şefiyna Muhammed. Ve 'ala aalihi ve sabbihijem ajamain. Amezbillahi min al-Shaytan Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإذ تولوا فتق الحسب لله لا اله الا هو Aleyhi tevekkeltu ve huve Rabbül arşil azim Sadakallahul azim Ve bellana rasulüne <Gülüyor> nebiyül <Gülüyor> kerim <Gül> <cautious> Ve <gül> nahnu <gül> ala zalike mineşşakirineşşahidine bi kalbin selim Tabi doğum gecesi geçti Ama Rabbül evvelin sonuna kadar Mübarek ay Mübarek günler mübarek haftalar onun için bu birkaç cuma dersimizde kainatın fahri Allah'ın yüce Resulü Nebi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden söz açacağız <gülüyor> Cenab-ı Hak bize kudret kuvvet ve ihtiyaç ve ilham lütfetsin cümlemize onun yolunda olmayı ve onun yolunda ölmeyi mukadder kılsın inşallah Muhterem Müslümanlar Resulü Zişan'ın sözü açıldı mı her seferinde söylüyorum size Allah'ın Resulü nerede bizim konuşmamız dilimiz lügatımız istidadımız nerede eyne s-sera Yerle süreyya yıldızı arasındaki fark mesafe ne kadarsa Bu amel bu işle Resulullah'ı medhü etmekle bizim aramızda o kadar mesafe var Bu bir cürettir ama o rahmetellil alemin olarak gönderilmiştir Bizi bağışlar ve şefaatine mazhar kılar teala. Ali Ulvi Kurucu Konya'mızın sevgili muhterem evladı Hacı İsa'da hocamızın yeğeni şair Ali Ulvi Kurucu öyle diyor nasıl medheylesin Ulvi senin meddahın Allah'tır nasıl medheylesin Ulvi senin meddahın Allah'tır Gönül şehrinde her medha sezasın ya Resulallah diyor. Muhtemem onu Allah Kur'an'ında sena ediyor. Onun için kul ne diyecek ki? Şair bir sabit Hazretleri öyle diyor. Peygamberimiz Zişan Efendimizin tebessümle, neşeyle dinleyip ruhiyle kucakladığı şair şehiri, Sahabi Hasan İbni Sabit Hazretleri Peygamber Efendimiz'den söz açıyor ve böyle diyor Ma immedehtu Muhammeden bi mekâleti Belmedehtu mekâleti bi Ben Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i sena ediyor görünüyorum Ondan söz ediyorum Zannetmeyin ki bu sözlerimle onu sena ediyorum Ondan bahsetmekle Ondan söz açmakla sözlerime ve kelam ve şiirime nur ve sürur getiriyorum. Renk getiriyorum diyor. Çünkü bir söz böyle nazlı şeyler söylerken aşk eri Mevlana unutulmaz. Aşk eri Mevlana unutulmaz. Nebi zişanı felimizden söz açmak meselesine getiriyor da Mesnevisinde öyle diyor yekdehan kahembe pehnayı felek tabigüyen vasfı an rişki melek feleklerin genişliğinde muhterem müminler tekayyül kainatın genişliğinde bir ağız isterim ki meleklerin faziletini kıskandığı o nebi zişandan söz edeyim diyor <gülüyor> ya peşinen söyleyeyim biz o yüce peygamberin ümmetiyiz elhamdülillahi teala evet. ne kadar hamd etsek az ne kadar şükretsek az ne kadar sevinç gözyaşları döksek az alnımızı secdeye mıhlayıp da sabahı haşre kadar bu nimete şükür Allah'ım desek yine az çünkü karşılıksız hidayeti sübhani çalışarak kazanmadık bunu şansımız varmış ezeli takdirle muhterem müslümanlar elhamdülillah Muhammed ümmetiyiz. Muhteremümüler Peygamber Efendimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Selam Hazretlerinin sıfatları, mümtaz vasıfları, ilahi neş'esini evvela Kur'an-ı Kerim'e bakarak şöyle açmaya çalışalım, öğrenmeye çalışalım. Rabbimiz Talimiz Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'den bahsederken dersimizin serla tezin eden ayeti celiyle de Sûretü Töb'de böyle buyuruyorlar bakınız. Estağfirullah. Lâkadja'ikum <gülüyor> Rasûlum min anfusikum aziz. Ey insanlar, sadece Muhammed ümmeti olarak değil, zamir Beşeriyetin top yekununu içerisine alıyor. Erbabının malumu: Lacadja ekum rasulum min anfusikum aziz. Ey insanlar, size kendi nefsinizden, kendi içinizden, sizin gibi beşer olan bir rasul, bir elçi, bir nebi, bir peygamber gönderilmiştir, gelmiştir. Muhtemmümiler ayeti celil'e açık olarak Peygamber efendimizin semadan inme bir feriştah olmadığını Beşerin insanlığın kendi cinsinden Kendi içlerinden çıkarak Gönderilmiş bir nebi zişan olduğunu Açıkça ifade ediyor Müfessirine göre Resulündeki tenvin tazim içindir Her ne kadar görünüşte içimizden bir nefis, bir peygamber bizim nefsimizden bir elçi gönderilmiştir ama muazzam insan muazzam peygamber mübarek kişi levhalarda bazen görüyorsunuz muhterem Müslümanlar Muhammed'ün beşerun la kel beşeri bel huve kelyakuti beynel haceri diyor Muhammed'ün beşerun Lâk'el beşeri bel huve kel yakutü beyne'l haceri. Şair ancak bu kadar söyleyebilmiş. Hazreti Muhammed de beşerdir. Hazreti Muhammed de insandır. Hazreti Muhammed de Halilur Rahman İbrahim'in neslinden Adnan neslinden Adümenafo oğullarından Haşimi sülalesinden Abdülmuttalib'in torunu Abdullah'ın oğlu Âmine'nin evladı, Muhammed Mustafa sallallahu Teala aleyhi ve sellem'dir. Ama o bizim gibi değil diyor. O bizim gibi değil. Taşlar arasında elmas neyse, taşlar arasında yakut neyse, beşer içerisinde Hz. Muhammed nefsi insani olarak böyle kıymet kazanmıştır. Kıllarının ucundan, Tırnaklarının ucuna kadar Cenab-ı Hak onu nur olarak yaratmıştır. Methede, methede Kur'an'ı Hakim'inde bitirememiştir Mevla-i Müteal. Hatta muhterem Müslümanlar Mustafa Asım Köksal'ın Mustafa Asım büyük tarihçi eski Diyanetçileri Başkanlığı müşavire Kurulu üyelerinden başkan muavinlerinden Mustafa Asım Köksal Hoca Peygamber Efendimiz'in nefsindeki nefaseti ki burada hemen söyleyeyim ayeti kerime de ikinci bir kıraat daha var. Laqad jaeikum rasulun min enfusikum aziz. Kıratın bir kıraati Asım olarak ikinci bir kıraatta Laqad jaeikum rasulun min enfesikum aziz. Allah size kendi aranızdan en enfes en nefis tepeden tırla nur olan bir bek bir peygamberi bir elçiyi bir nebiyi şanı mürşit olarak delil olarak rehber olarak göndermiştir. Müteammimler Mustafa Asım Köksal Peygamber Efendimiz'in bu enfes oluşu bu güzelliğini dile getiriyor da diyor ki bir beytinde günah olur günah onu güzellikle hudutlamak Bak, bak, bak, mümin kardeşim, şairlere neler ilham ediyor Mevla, bak. Günah olur günah onu güzellikle hudutlamak, suretine, siretine özenmiş de özenmiş Hak diyor. Yani güzel peygamberdi, güzeller güzel bir peygamberdi. Hasan ibn sabit Hazretleri de öyle diyor ya bir kıt aslında. Ma <gülüyor> ejmelu min kelem taraqattu ayni. Bak mütevercimat. Azevel ismi geçen büyük sahabi şair Peygamber Efendimizden bahsederken ma ejmelu min kelem taraqattu ayni ve ma ahsanu min kelem telidun nisa. Hulikte muberramın külle aibin, ki annekat hulikte kamaat şau yara. Talebeliğimiz devresinde, kapı camiinde eski hocalarımızı dinlerdik. peygamberimiz İsaan Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerinden böyle bir ibareyi, bir şiiri okudukları zaman, ilk Arapça okuduğumuz günler talebe olduğumuz, yetişkin talebe olduğumuz günler onun manasını anlayıverdik mi aşağıda otururken dünyalar bizim olurdu efendiler. dünyalar ahiretler bizim olurdu şimdi cemaat içerisinde ben böyle bir kıtayı bir beyti bir mısrağı okuduğum zaman inşallah o istidatta talebemiz vardır inşallah biz okurken anlayıverip de gönlü çağlayanlar gibi coşan zevk ve muhabbeti Resulullah'a mahsar olmuş taliban vardır inşallahutaala hüsnü zan ediyorum muhterem müslümanlar. Hasan-ı Sabit Hazretleri peygamberimiz İshak Efendimiz'in güzelliği denildi de Mustafa Asım Hoca peygamber Efendimizi sadece güzellikle vasfetmeye razı değil. Ona güzeller güzeli idi deyip de bırakı vermek günah olur günah diyor niçin? suretine siretine özenmiş de özenmiş hak hem görünüşteki güzelliği melahatı ve şi vücudundaki ağza ve huzurlarındaki tenasüp hem de ruhani hayatındaki fevkaladeliğe Cenab-ı Hak özenmiş de özenmiş mübarek eliyle onu överek yaratmıştır diyor muhterem üminler onun için Hassani Sabit Hazretleri de bu manayı şöyle dile getiriyor. Ma <mâ> ejmelu min kelam تَرَقَتْتُ عَيْن۪ي Senden güzelliğini, senden güzelini gözüm görmedi alemde ya Resulallah. لَمْ تَرَقَتْتُ Ebeden senden güzelini alemde görmedim ya Allah. Ve sağ olduğum, bedenimde ruh taşıdığım, Hayatta olduğum müddetle Kur'an'ın Kölesi Bendesi Hadimi Talebesiyim ilminin talibiyim Ben Muhammed-i Muhtar'ın Elrım diyor Mevlana Aşk eri Mevlana 700 senedir 700 senedir Şarkın ve garbın dahilerine mütefekkirlerine ve alimlerine ve müsteşriklerine gümüş eşiğini öptüren Mevlana Celaleddin Rumi her Herattan. Herattan Molla Cami Az çok mürekkep yalanmış olanlarınız Molla Cami denince bir şeyler anlarlar muhterem Müslümanlar Molla Cami Zül Cenahayn Zül Cenahayn ilimde Afganistan'ın asrında şahı yegane sahibi tasavvufta ve manevi halde o günün en yüce mürşidi Molla Cami Kadesallahu Serra Usami Hazretleri Mevlana'mızın vefatından sonra Konya'mıza gelmiş aylarca kabri Mevlana'nın yanında Mesnevi mutala etmiş Mevlana ve Mesnevi için bir mersiyesi var muhterem Müslümanlar Hatta bir dörtlüğü var Mevlana ve Mesnevi için öyle diyor. An feriduni cihanı manevi, besbüvet burhanı kadreş mesnevi, mençigüyen an ali cenab, niist peygamber veli darat hitab. O ki, Mula Cami diyor, Ankara... Ankara valisi Abidin Paşa'nın mesnevi şerhinin kapağın arkasına bunu yaz bunu almış bu dörtlüğü almış Muhterem Sumalar. Abidin Paşa merhum mesnevi şerhinde kapağın arkasına bunu almış. Öyle diyorum Allah Camii. An feridun cihanı cihan-ı manevi. O Mevlana ki manevi cihanın seçkin ve tek adamları. Ümmeti Muhammed'in zilveleşmiş mürşitlerindendir. Onun yüce kadrine 26 bin ebiyatı bu ihtivaeden altı ciltlik mesnevisi kafi delildir diyor. 26 bin ebiyat müzmarlar, falan kitaptan, falan eserden, falan kaynaktan hayır, dirseğini rahlenin üzerine koyuyor, yaz, yaz ey ziyâ ul hakusamet din diyor, ziyâ başkalifesi musametdin yazıyor. 26.000 ebiad gönül ekranına manevi alemden ilham neşesiyle in ikas eden aşk eri mesnevi yazıyor ve mesnevi böyle çıkıyor. Hatta bir yerinde şöyle diyor muhterem Müslümanlar mesnevinin ne demek olduğunu ehli bu misalle daha güzel anlar. <gülüyor> Husamettin Çelebi kalemi alıp şöyle oturuyor. Mevlana'mızda birkaç lokma fazla almışım diyor. Bugün sofrada birkaç lokma fazla almışım diyor. Onun için varidat kanalların tıkalı. Mesnevi bugün kalsın, yarın yazmaya devam ederiz diyor. Yani fikirle fikirle hiç alakası olmayan 26.000 ابيat çağlayan ve şelaleler gibi Kalbi Mevlana'dan coşarak aktığı Açıkça böyle ifade edilen Bu eser muhterem Müslümanlar O eserinde Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam Hazretleri Bir kıtasında öyle diyor işte Yolunun tozuyum toprağıyım Diyor da sonra Mesnevisinde Akıl kurban Künbe pişi Mustafa Hasbiyallah ki Allahumme kefa diyor Aklını, artık bu birkaç birkaç cumada Resulullah'tan bahsedeceğiz muhterem Müslümanlar, tamam mı? Mevlana'mız öyle diyor, aklını Muhammed Mustafa'nın önünde kurban et diyor. Aklını Muhammed Mustafa'nın önünde kurban et, sonra da Hasbiyallah de ki kula Allah yeter. Hani elimizi tesbihimize atıyoruz. Hasbunallahu ve nimel vekil, hasbunallahu ve nimel vekil, hasbiyallahu ve nimel vekil diye çekiyoruz ya. Kula Allah yeter, bize Allah yeter, bana Allah yeter manasınadır. Sonra aklını da Muhammed Mustafa'nın önüne kurban et diyor aklını. Şöyle akıllıyım, böyle fikirliyim, iki fakülteden mezunum, bu kadar tahsilim var, ben de hocuyum. Hadi oradan. Senin hocalığın ne olacak? hace kainatın, kainat hacesinin hocasının karşısında senin benim hocalığımdan ne çıkacak muhterem Müslümanlar? Rabbimiz onun huzurunda, onun manası önünde dize gelerek ondan ledünniyat almayı nasip ve mukadder buyursun inşallah. <Gülüyor> muhterem Müslümanlar, zaman da çok çok kasir ve kısır bunları anlatmak da saatler falan o kadar çabuk geçiyor ki hiçbir şey söylemeden bitecek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine soruluyor bir gün mevahibiyle dünyeden alarak size arz ediyorum muhterem mimiler. seneler evvel yine bu kürsiden haftalar ve aylar Resulullah'tan bahsettiğim günlerde gençliğimde not etmişim yine onlardan madde madde alıyorum size mevahibiyle dünniyeden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine soruyor Cenab-ı Cabir. Allahu Zülcelal'in ilk halk ettiği şey nedir ya Resulullah? Muhterem Müslümanlar oraya bakınız. Evvelü Allahu halakallahu nûri. Yahut Evvelü mâ halakallahu nura Nebiyye ya Cabir. Allahu Zülcelal vardır. Ondan başka Muhterem Müslümanlar, o alem ki ondan başka hiçbir şey yok. Evet. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Tasavvufi bir hadistir. Tasavvufi bir hadistir. Cenab-ı Hak hadisi de buyuruyorlar. Kün tükenzen mahfiyen fa ahbebtü en uğraf, fa khalektül halke li uğraf. Ben bir gizli hazineydim. Cenab-ı Hak buyuruyor. Ben bir gizli hazineydim. Bilinmekliğimi istedim. Ve ma halaktul cinne vel insa illa li'abudunu. Sultanul Mufessirin İbn Abbas özetleri illa li'arifun olarak tefsir etmiştir Erbabı'nın malumu. Yani ben insanları, halkı cihanı, zatımı bilsinler diye yarattım buyuruyor. Muhterem Müslümanlar şu halde İlk yaratılan varlık fahri kainatın nuru ve Allah'ı ilk bilen varlık, şehadet eden varlık Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin muazzam nurudur. Ya Cabir Mevla'nın yarattığı ilk şey benim nurudur. Levh'i ondan yarattı. Kalemi ondan yarattı, semavatı ondan yarattı, kainatı benim nurumdan yarattı, melekleri benim nurumdan yarattı. Yani hani Cebrail aleyhisselam, Mika'il aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam, Azrail aleyhisselam diye büyük büyük meleklerden bahsediyoruz ya. Bakınız mevahibi ledünniye. Meleklerin büyüğü de küçüğü de Hazreti Muhammed'in nurundan yaratılmıştır. Ya cevheri cevheri nuru Muhammedidir. Onun için muhterem Müslümanlar, istidatta Peygamberi Zişan Efendimiz Cibril'den de, Mikail'den de, İsrafil'den de üstündür. Manevi kudrette Allah'ın tek sevgilisidir. Rabbimiz şefaatine mazhar kılsın. Amin. Muhterem Müminler burada Mesnevi'nin şöyle bir latifesini arz edeyim size bakınız. <gülüyor> Gârı Hıra'da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine... Kanadının biri kartta heyeti asliyesiyle Peygamber Efendimiz'e arz-ı hal, arz-ı didar, arz-ı cemal ediyor, arz-ı vücud ediyor. Cenab-ı Cebrail aleyhisselam, ''Ya Muhammed ikra'' diyecek. Fakat Peygamber Efendimiz o güne kadar Cebrail'i görmediği için bayıldı. Bakın bakayım bukhari Şerife vahiy bahsine, Peygamber Efendimiz heyeti asliyesiyle, ki miraç gecesinde Peygamber Efendimiz, Ra'i'tü Cibri ile inde sidratı, aleyhissekte mütejana. Cibraili sidreyi müntaha gördüm, üzerinde 600 kanadı vardı diyor. Cebrail'i tabii bizim Aksekeli Hamd Efendi bu hadise de buyurduğu gibi. Beleklerin kanadı böyle kapı kanadı gibi değil muhterem Sümalar. Onlar alemi emirdendir. O kanatlar manevidir, ruhanidir, ilahidir, arşidir, rabbanidir. Arzu ettiği zaman şarka biri, garba biri uzanır. Dilediği zaman bir arabi olarak huzuru peygamberi dedir. Ki Cibril hadisinde Hazreti Cibril'i öyle görüyoruz. Evet Peygamber Efendimiz Sidre-i Münteha'da tevahuş duymadılar, hiç ürpermediler. Ama ilk defa Cenabı Cibril'i böyle azametle görünce bayıldılar. Cenab-ı suret değiştirdi. Müşfik bir kardeş neşesine büründü. Peygamber Efendimiz'i kucakladı ve kaldırdı. Sonra ''İkra ya Muhammed'' diyordu. ''İkra ya Muhammed'' diyordu. Hadise malum. Zamanım hiç müsait değil, gelecek eslerimde müsait olursa arz edeceğim vahyin başlangıcını inşallah-u Teala. Yalnız ben şunu söyleyeceğim. Cebrail ile Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretleri karşılaşıp da hadise böyle olunca Mevlana aşk eri gayrete geliyor. Üçüncü cilt, Mesnevi üçüncü ciltte Resulullah Cebrail'i görünce düştü, bayıldı, tekrar ayıldı diyor. Orada bu beyti söylüyor Mevlana. Ahmet an anperricelil taebet bihuşmanet Cebrail. Eğer fahri kainat Hazreti Ahmet Risalet ve nübüvvet kanatlarını veyahut ah Ahmediyet ve Muhammediyet kanatlarını açıp da Cebrail'e bir defa görünseydi Cebrail bir bayılırdı ki ancak sabahı haşırda ayılırdı diyor. Onun azameti onun heybeti, onun dehşediği, onun nuru, onun Allah nezdindeki makamını görünce Cebrail bir bayırdı ki sabahı haşırda anca diyor. Halbuki Peygamber Efendimiz gördü, bayıldı ve ayıldı diyor. Muhtemelen biz o Nebiyiz, Şan'ın ümmetiyiz diye tekrarlıyorum. Kıymetli kardeşlerim evvelden Nur-u Muhammedi'nin yaratılışından tuttuk ya elimizdeki ciddi eserler İmamı ı Tirmizi de süneninde kaydetmiştir. Cenab-ı Adem Aleyhisselam buğday tanesinden yiyip de cennetten çıkarılıyor, serendibe indiriliyor. Bir rivayette 40 yıl göz gözyaşı. Rivayetin birinde 40 yıl gözyaşı. Bizim ömrümüze göre çok. Ama Adem Aleyhisselam'ın ömrü bin sene olduğu için, muhterem Müslümanlar, bin yıl ömür içerisinde... 40 yıl gözyaşı fazla bir şey değil. 40 ay olsun, 40 hafta olsun. Muhteremümüler gözyaşı ve bu arada Kur'an-ı Kerim'e göre Rabbena zalemna enfusana ve illem taufirlena ve terhamna lenekunanna minel hasirin. Böyle iltica ediyordu. Rabbena zalemna enfusana ve illem taufirlena ve terhamna lenekunanna minel hasirin. Ey bizim Rabbimiz biz nefsimize ilahi emrine muhalefetle zulmettik eğer bize merhamet edip mağfiret buyurmazsan zarar ve ziyanda kalanlardan oluruz ya Rabbi diye iltica ediyorlardı bu arada söyleyeceğim şu muhterem Müslümanlar İmam-ı Tirmizi'nin süneninden naklen Hazreti Adem bu arada bizi Muhammed'e bağışla ya Rabbi dedi beşeriyetin tek atası Müslümanlar Beşeriyetin ve insanlığın Halkı cihanın ilk ve tek atası Hazreti Adem Salavatullahi ala ve aleyh hazretleri Ya Rabbi bizi Muhammed'ine bağışla Ya Adem Muhammed'imi nereden bildin? Cenab-ı Hak soruyor Muhtemel Müslümanlar Halil Rumuz da Dede Efendi işaret ediyor. Bediüzzaman da Risale-i Nur'un da almış hadis-i şerifi. Hazreti Adem'den sonra Peygamber Efendimizin arası altı bin sene, bin senede de Risaletin Muhammedi devri. Şimdi küsurunu yaşıyoruz ve son süratle kıyamete doğru gidiyoruz. Haberiniz var mı? Keşif değil. Keramet değil, o biri değil, diğeri değil, dava değil, iddia değil. Nedir biliyor musun? Değişmeyen hakikat. Değişmeyecek hakikat. Hazreti Muhammed ahir zaman peygamberi. Kur'an-ı Kerim son kitabı ilahi. Ve bu şeriat kıyamet sabahına kadar beşere indirilen ve gönderilen tek nizam-ı Rabbani. Bundan sonra yeni devir, yeni çağ, yeni yok. Hepsi Hazreti Muhammed'in devri, Hazreti Muhammed'in çağı, Hazreti Muhammed'in nizamı, Hazreti Muhammed'in nurunun akışı. Bunun dışında her şey bir zatın dediği gibi içine tükürüyor Muhterem müslümanlar. Ya Peygamberimiz İişan Efendimiz'in getirdiğinin hilafına saadet mi? Kapı Camii'nin muhterem cemaati Allah Resulü'nün getirdiği nizamın dışında saadet mi? İçine tükürüyor. Evet. Biraz kürsüyle belki tuhaf geldi ama muhterem Müslümanlar en hafif tabiriyle böyle. Çünkü Mevlana'mızın da, Mevlana'ların da, dahilerin de, mütefekkirlerin de, mürşitlerin de söylediği kendi devrinden kıyamet sahibine kadar, kıyamet sabahına kadar zamanların mana sahibi, elçisi, rasulü, peygamberi, nebisi, mürşidi, halaskarı, vesile-i necatı ve nuru, Sadece ve sadece Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Hazreti Adem, muhterem Müslümanlar Bediüzzaman'ın sikke-i gaybiyesi. Bediüzzaman'ın sikke-i 1400 diyor, 1415, 1416, 1417 gidiyor yukarıya doğru muhterem mümirler. Bu asır İslam'ın asrı, müstakbel Hazreti Kur'an'ın ve İslam'ındır. Ve bu 500'e doldu mu ondan sonra dünya vaktine hazırlanmalı eğer hadis sahihse diyor. Ondan sonra dünya vaktine hazırlanmalı eğer vakti hadis-i hadis şerif hadis sahihse diyor. Bediüzzaman böyle bir kayıt koymuş. Muhterem Müslümanlar, peygamberimiz Zişan Efendimiz mesabi hadisi, emri i bil maruf, nehy münker bahsinde erbab-ı mutalâ bakmalı, Cenab-ı Hadis'in ravisi bir gün sabahtan öğleye kadar konuşuyor, namaz kıldırıp ikindiye kadar konuşuyor, namaz kıldırıp Güneş Medine hurmalarının arkasına kayıncaya kadar konuşuyor. Cenab-ı Huzeyfe diyor ki Dünya yaratılışı Hazreti Adem'den Bugüne ve bugünden sabahı Haçta kadar Mühim hadiseleri Peygamber Efendimiz birer birer saydılar diyor Ve o arada buyurdular ki Ey ashabım Dünyanızdan kalan gününüzden kalan kadardır. Yani güneş hurmalıkların arkasına eğilmişti diyor. Dünyanızın ömründen kalan gününüzden kalan kadardır. Milyarlar dünya ömrünün akışıyla kalanı çok azdır. Ayağımızı denge almaya mecburuz Müslümanlar ayağımızı denge almaya mecburuz. Muhterem Konyalı Neslin'i iman ve aşk ve ilimle yetiştir. Tamam mı? Neslin'i iman ve aşk ve ilim ve şuurla yetiştir. Efradını cami, ahyarını mani tabiri Osmanlı dedemizin tabiridir. Gerçekleri görerek ay ışığında, güneşin ziyasında hakikate bağlı olarak bir nesil gelsin ki... Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü kelimesi Ezanların şaşası kıyamet sabahına kadar ruhlarımızı yıkasın kulaklarımızla çınlasın Mahrumiyet günü görmeyelim inşallahı teala <Gülüyor> Muhtememmiler Hazreti Adem Hazreti Adem ya Rabbi beni Muhammed'ine bağışla diyor Cenab-ı Halik'i Zülcelal ve Kemal Hazretleri Muhammed’in mi ne bildin ya, muha ya Adem? Muhammed'in mi ne bildin ya Adem? Ya Rabbi Ne zaman ki beni balçıktan yarattın Min salsalin kelfakar Muhterem Müslümanlar Balçıktan böyle Çömlek halinde Hazreti Adem Aleyhisselam sonra ve nefahtu fihi min ruhi kendisine ruh nefhediyor Rabb'ül Tam diyor başımı kaldırdım. Arşın üzerinde bunu gördüm diyor. La ilahe illa ene Muhammedun abdi ve resulü. Arşın üzerinde bu ibareyi gördüm diyor Adem Aleyhisselam. La ilahe illa ene Muhammedun abdi ve resulü. Evet. Tek ilah tek mabud, tek Allah, tek ibadete layık varlık ben varım buyuruyor Mavya. Benden gayri ilah yoktur. La ilahe illallah. Bunu demek istiyoruz muhterem Müslümanlar. Evet, Muhammed'ün abdi ve rasûlî, Muhammed benim kulumdur, rasûlüm ve elçimdir diye arşın üzerinde ilk gördüğüm şey budur ya Rabbi. Binaenaleyh ismi, ismi zatına izafe edilen Adı mübarek adınla arşın üzerine yazılan kişinin Senin lezdinde mansıbı ve cahı alidir Onunla tevessül ediyor Onun makamını ortaya koyuyor Hz. Muhammed'in hatı için bizi bağışla diyorum Allah'ım <gülüyor> Cenab-ı Zülcelal Ya Adem doğru söyledin Seni ve seninle beraber olanı Hz. Havva'yı Tamam mı? İkinizi de çünkü ibarede öyle رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَاِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ <gülüyor> الْخَاسِلِينَ Muhammed'ime bağışladım hatanızdan geçtim dünyayı sizin için mekan ve mahal kıldım zürriyetinizden sabahı haşla kadar nice yüz binler enbiya gelse gerektir Muhammed'imin şerefine <gülüyor> Muhterem Müslümanlar <gülüyor> Muhterem cemaat ezan da okundu Evet. Fakat Peygamberimiz Zişan Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinden bir iki cümle daha söyleyeceğim. Ta evvelinden başlıyorum dedim. Bir de bezmi eleste muhterem Müslümanlar elestü bi rabbikum de bezmi eleste ilk defa evet Rabbimizsin diyen kimdi? Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sonra muhterem Müslümanlar bütün enbiyanın ervahından Cenab-ı Hak ahit aldı. Sizlere şeriat ve kitap verip sizi dünyaya gönderdiğimde eğer Muhammed'in gelirse Resulüm ve elçime yetişirseniz ona iman edip yardım edeceğinize söz veriyor musunuz ey peygamberlerim? Muhtemel 124 bin enbiya da nur aleminde, ruh aleminde ahit ve misak veriyor ki وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِثَاقَ النَّب۪ي۪ينَ başlayan ay-i ediyor Cenab-ı Hak bunu Evet ya Rabbi söz veriyoruz ve ikrar ediyoruz, kararlıyız, Muhammed'ine ye yetişir isek onun nübüvvetine inanıp, onun sahabesi ordusu içerisinde kendisine davası için yardımcı olacağız diye ahit verdiler peygamberler. 124 bin enbiya. Muhterem Müslümanlar, burada yani inanır mısınız, peygamber diyorum diye içime utanç geliyor. Ben kimim, peygamber efendimiz kim? Ama seleften naklediyorum büyüklerden naklediyorum onun için bir dereceye kadar kalbim Ebu Naim'in hilyesinde Cenab-ı Enes'ten son söz olarak şunu takriz ediyor, şunu ifade ve beyan ediyor arz ediyor ve sözü öylece şimdilik, bugünkü dersimde kapatıyorum Evkallahu teala ila Musa aleyhissalatu vesselam ki o Beni İsrail'in enbiyasından en seçkini Kelimullah olarak Allah-u Zülcelal'in Tevrat Verdiği bir zattı Ennahu men legiyeni ve huve Cahidun bi ahmede Üdkülühün nara Ev ethalpühün nara Diyor ki Cenab-ı Halik-ı Zülcelal Ya Musa ben Sizlerin hepsinden Vaktinde ahdaldım Bir kimse benim huzuruma gelir de Ahmed'imi inkar edecek Olursa onu cehenneme Ateşe mutlaka koyacağım sıfatı, görünüşü, vasfı ne olursa olsun benim huzuruma mahşerde gelip de Ahmed'e inanmadan gelecek olursa ahire zaman peygamberine iman etmeden gelecek olursa hünnar, o kimseyi ben ateşe mutlaka korun Kale yarab <gülüyor> ve men ahmet Cenabı Musa aleyhisselam soruyor Ahmet kimdir de o güne kadar henüz kendisine Cenab-ı halik Zülcelal, madde aleminde, dünyaya gelişinde Ahmet'ini tanıtmamıştır. Ahmet'in kimdir ya Rabbi? Kal, ma halektu halkan ekrem-ı aleyye minhü keteptü ma ismi fil arş. Yarattığım mahlukat içerisinde Ahmed'imden daha bana kerim, daha ekrem kimseyi halk etmedim. Arşımı halk ettiğimde üzerine onun ismini ismimle beraber yazdım buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya Musa, onun ismini ismimle beraber yazın. Muhterem Müslümanlar bu manayı Galip Dede merhum Şeyh Galip bakınız nasıl şahlandırıyor. Hutben okunur minberi iklimi bekada. Hükmün tutulur mahkemeyi, ruzi cezada, Esma'i Şerif'in anılır Arzı Arzı Huda'da, Esma'i evet, Esma'i Şerif'in anılır Arzı Huda'da. Ondan sonra sen Ahmed'u Mahmud'u Muhammed'sin efendim, Haktan bize Sultanı ayetsin efendim. Yani. Ta ezelden ebede, arşın üzerinde isminin yazılı oluşunu, mahkemedeki büyük, büyük kudretini, isminin semavat da alınmış ve arzda tanınmasını Galip Dedeberhum böylece ifade ediyor. Sonra muhterem Müslümanlar şöyle bitiyor. semavat arzın hilkatından evvel Muhammed'in nurunu yarattım ve arşın üzerine ismini yazdım buyurduktan sonra Cenab-ı Hak buyuruyor ki İnne'l cennete muharremetun ala cemi'i halki hatta yedkhulaha hu ve ummatohu. Cenneti halkım üzerine haram kıldım ta ki Muhammed'in ve ümmeti girmedikçe cennete kimse giremeyecek buyuruyor Hocaefendi abim. <Gülüyor> cennetimi halk üzerine haram kıldım ta ki Muhammed'in ve ümmeti girmedikçe. Onun ümmeti nasıl kişilerdi? Ya Rabbi onun ümmeti nasıl kişilerdi? Elhamdune yahmadune's suudan ve hubutan. Onlar çıkışta ve inişte, zenginlikte ve fakirlikte, hastalıkta ve sağlıkta, sürurlu ve kederli günlerinde Allah'a ham deden kullardır. Ümmeti Muhammed ben de size böylece söylüyorum ve ders kesiyorum. Allahu Zülcelale ham deden kullardır. Hadisin devamına erbabı ilim bakarsa görecekler. Hazreti Musa Aleyhisselam beni Muhammed'in ümmetinden kıl ya Rabbi diyor. Ya Musa ya Musa sen kelimimsin. Sana Tevrat'ımı verdim. Seninle Muhammed arasında uzun zaman farkı vardır. Binan Ali ancak ve ancak o senin risalet ve nübüvette kardeşindir. Muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimiz'in nurlu yolunda Cenab-ı Hak bizi daim kılsın ve ölürken beraber okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'en abduhu ve rasulü kelimeyi i münciyesiyle Mevla cümlemize fahri kainatın cemalini nuru Muhammed'i göre göre ölmeyi mukadder kılsın. Şeriat-ı karra muhammediye temessük ve ittibarlarımızı yevmen ve yevma müzdat buyursun. Cümlemize ve bütün ehli imana cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali il ilahiyesiyle iltifat ve ikram buyursun. Subhan rabbike rabbil izzete mâ yisifûn ve selâmünel mürselîn velhamdülillâhi rabbil âlemîn. el -Fatiha.